Hübab, Kur'an-ı ummanından, Hoda-i por kerem, hod mulki, hod râ, miharet, ez tu berayi tu nekehdâret, behayi bi kerandâde. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlem, ey zikreden ve namaz kılan kardeş. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah ve elhamdülillah gibi mübarek kelimeler ile ilan ettiğin bir hüküm ve iddia ettiğin bir dava ve ihadet ettiğin bir itikat lisanından çıkar çıkmaz milyonlarca müminlerin tasdik ve şehadetlerine iktiran eder. Ve keza İslamiyetin hak ve hakikat olduğuna ve hükümlerinin doğru ve sadık olduklarına delalet eden bütün deliller, şahitler, bürhanlar, senin o davanın ve itikadının hak olduğuna delalet ederler. Ve keza, söylediğin o mübarek ve mukaddes kelamlara pek büyük yümünler, feyizler ve berekât-ı ilahiye terettüb eder. Ve keza, cumhur-u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 Ötekisi, soğuktan başımı kaldırıp bakamadım der. Ve hakeza her birisi nef'yine, müddeâsına ayrı bir sebep gösterdiğinden, kendisince yıldızın bulunmaması, nefsülemirde de yıldızın bulunmamasına delalet etmez ki, birbirine yardımcı olsun. Binanaleyh bir meseley-i imaniyenin nefya hakkında ehli dalaletin ittifakları haberi vahid hükmündedir, tesiri yoktur. Amma ehli hidayetin mesail-i imaniyede olan sözleri her birisi ötekisine yardımcıdır, takviye eder. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim bil ki bir kül ne şeye muhtaç ise cüz'ü de o şeye muhtaçtır. Mesela bir şecerenin meydana gelmesi için ne lazım ise bir semerenin vücuduna da lazımdır. Öyleyse, Semerenin haliki, şecerenin de haliki o oluyor. Hatta arzın ve şeceeği hilkatın da haliki o halik olacaktır. İlem Eyühel Aziz. İki tarafı birbirinden gayet uzak bir mesele var ki, her bir tarafı bir çekirdek gibi sünbül vermiş. Ağaç olmuş, dal budak salmış. Böyle bir mesele üzerine şükük ve evhamın konmaması lazımdır. Çünkü bir çekirdek diğer bir çekirdekle, Çekirdek olarak toprak altında kaldıkları müddetçe iltibas edilebilir. Ama ağaç olduktan, meyve verdikten sonra şek edersen, bütün meyveler senin aleyhinde şehadet ederler. Eğer bu başka bir çekirdektir diye tevehüm etsen, o ağacın bütün meyveleri seni tekzip ederler. Elma ağacına inkılab etmiş bir çekirdeği, hanzela ağacının çekirdeği, farz etmek sana müyesser olmaz." Ancak tevehhümle veya bütün elmaların hanzaleye tebdil edilmiş olmasıyla mümkündür ki, bu da muhaldir. Binaenaleyh, nübüvvet öyle bir çekirdektir ki, İslamiyet şeceresi bütün semeratiyle, çiçekleriyle o çekirdekten çıkmıştır. Kur'an dahi seyyar yıldızları ismar eden Şems gibi, İslamiyet'in on bir rüknünü intâc etmiştir. Acaba, bu cihan baha semerelere bakıp gördükten sonra, Çekirdeğinde şüphe ve tereddüt yeri kalır mı? Haşa. İlem Eyhel aziz Tavuz kuşu gibi pek güzel bir kuş, yumurtadan çıkar, tekamül eder, semalarda tayarağına başlar. Afak-ı âlemde şöhret kazandıktan sonra, yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. Binaenaleyh, Tarihlerin naklettikleri peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam bidayeti hayatına maddi, sathi, suri bir nazar ile bakan bir adam şahsiyet-i maneviyesini idrak edemez ve derece-i kıymetine vasıl olamaz. Ancak bidayeti hayatına ve levazımı beşeriyetine ve ahvali zahiriyesine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki o kışır içerisinden iki alemin güneşi ve Tuğba gibi Şecere-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam çıkmıştır ve feyzi i ile sulanmış ve Fazl-ı Rabbani ile tekâmül etmiştir. Binaane aleyh Nebî-yi Cihanın aleyhissalatu vesselam hayatına ait ahvâl-i Suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı, derhal başını kaldırıp etrafı âlemine neşrettiği nurlara bakmalı. Mahaza Mebdei hayatına şek ve şüphe ile bakan adam herhalde mastar ile mazhar, menba ile makes, zati ile tecelli aralarını fark edemiyor ve bu yüzden şüpheye düşer. Evet, Nebiyizî Can Ali sallallahu aleyhi ve sellem tecelliyat ilahiyeye mazhar ve makestir. Mastar ve menba değildir. Çünkü o zat yalnız abittir ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek bu kadar görünen terakkiyat kemalat onun zati malı değildir ancak hariçten verilen Rahman-ı Rahim'in tecellileridir. Evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey bir zerreye bile manayı ismiyle mastar olamaz. Ama bir zerre harfi harfiyle semanın yıldızlarına mazhar olur. Yalnız gaflet ile o zerrenin mastar olduğu zannıyla bakıldığından sanatı ilahiyeyi taguti bir tabiata mal ederler. İlem eyühel Aziz dualar Tevhid ve ibadetin esrarına numunedir. Tevhid ve ibadette lazım olduğu gibi dua eden kimse de kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini Cenab-ı Hak işitir, deyip kadir olduğuna itikad etmelidir. Bu itikat Allah'ın her şeyi bilir ve her şeye kadir olduğunu istilzam eder. İlem Eyhelaziz, şu alemi ziyalandıran şemsin bir sineğin gözüne tecelli ile girip ışıklandırması mümkündür ve ateşten bir kıvılcımın Gözüne girip tenvir etmesi imkan haricidir, Çünkü gözü patlatır. Kezalik, bir zerre, şems-i ezeliğinin tecellisine mazhar olur, fakat müessiri hakikiye zarf olamaz. İlem ey mahrur, müteke bir, mütemerrit nefis. Sen öyle bir zafiyet, aciz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyüttükten sonra, ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin. Seni yere serer, öldürür. İlem اَيُّهَ Hardale Hardale'yle tabir edilen, bir dara habbesi hükmünde olan kuvveyi hafızanın ihata ettiği meydanda gezintiler yapılırken, o kadar büyük bir sahraya inkılab eder ki, gezmekle bitmez bir şekil alır. Acaba o hardalenin içindeki meydanı bitiremeyen, o hardalenin dairesini ne suretle bitirecektir? Aklın nazarında hardalenin vaziyeti böyleyse, aklın gezdiği daire nasıldır? Aklı da dünyayı yutar, fesübhanallah, cenab Cenabı Hak hardaleyi, akıl için dünya ve dünyayı da akıl için bir hardale gibi yapmıştır. İrem eyülaziz, insanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki, Büyük bir cemaatin mesaisine tereddüb eden hasenatı intac eden semeratı bir şahsa isnat ve ona mal ederler. Bu zulümde bir şirk-i hafi vardır. Çünkü bir cemaatin cüzi ihtiyaresiyle kesbettikleri mahsulatı bir şahsa atfetmek, o şahsın icad derecesinde harikulade bir kudrete malik olduğuna delalet eder. Hatta eski Yunanilerin ve Vesenilerin ilaheleri Böyle zalimane tasavvurat-ı şeytanîyenin mahsulüdür. İlem eyyühel aziz, zikreden adamın feyzi ilahi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır, bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tabi değildir. Min haythu la yeşhur husûle gelir. Bina aley, gaflet ile yapılan zikirler dahi feizden hali değildir. İlem eyyühel aziz Cenab-ı Hak insanı pek acib bir terkipte halk etmiştir. Kesret içinde vahdeti, terkip içinde besateti, cemaat içinde ferdiyeti vardır. İhtiva ettiği aza, havas ve letaifin her birisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi aralarında görülen sür'at-i teavün ve imdattan anlaşıldığı üzere her birisi arkadaşlarının lezzet, elem ve teessüratından da hisse alıyorlar. Bu hikmet sayesinde insan eğer ubudiyet yoluna giderse bütün lezzet, nimet, kemalat nebilerinin bir kısımlarına mazhar olmaya şayandır. Ve keza eğer enaniyet yolunu takip ederse çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstahaktır. İlem eyhelaziz kelime-i tevhidin tekrar ile zikrine devam etmek kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir ve nefsin tapacak derecede sanem ittiaz ettiği mahbublardan yüzünü çevirtmektir. Mahaza zâkir olan zatta bulunan hasse ve latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi onların da onlara münasib şerikleriyle olan alakalarını kesmek içindir. İlem eyühel aziz insanın bir akrabasına mesela okuduğu bir Fatiha-i Şerifeden hasıl olan sevapta İstifade etmekte bir ile bin müsavidir. Nasıl ki ağızdan çıkan bir lafzın işitilmesinde bir cemaat ile bir fert bir olur, çünkü latif şeyler matbaa gibidir. Basılan bir kelimeden bin kelime çıkar. Ve keza nurani şeylerde vahdet ile beraber tekesür olduğuna, yani bir nurani şeyde bin sevap bulunduğuna bir işarettir. İlem eyül Aziz. Nebi Zîşan'ın Aleyhissalatu vesselam Makamı Mahmudu ilahi bir maide ve rabbani bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor. Resûle Zîşan'a Aleyhissalatu vesselam okunan salavat-ı şerife o sofraya edilen davete icabettir. Ve keza salavatı şerifeyi getiren adam zatı peygamberi Aleyhissalatu vesselam bir sıfatla tavsif ettiği zaman o sıfatın nereye taalluk ettiğini düşünsün ki tekrar be tekrar salavat getirmeye müşevviki olsun. İlem ey din alimi. Ehemmiyetlidir. Ücretim az, ilmime rabet yok diye mahzun olma. Çünkü mükafatı dünyeviye ihtiyaca bakar, kıymeti zatiyeye bakmaz. Meziyeti zatiye ise mükafat-ı uhreviyeye nazırdır. Öyleyse zati olan meziyetini mükafat-ı uhreviyeye sakla, birkaç kuruşluk dünya metaına satma. İ'lem, ey hitabet-i umumiye sıfatıyla gazete lisanıyla konferans veren muharrir, sen kendi hepsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilan etmeye hakkın var. Fakat şair İslamiyeye zıt ve muhalif olan herzeler ile İslamiyeti lekelendirmeye kat'iyen hakkın yoktur. Seni kim tevkil etmiştir? Fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakka binaen milletin namına, ümmetin hesabına İslamiyet hakkında hezeyanları savurarak dalaletini neşir ve ilan ediyorsun? Milleti, ümmeti kendin gibi dal zannetme. Dalaletini kime satıyorsun? Burası İslamiyet memleketidir. Yahudi memleketi değildir. Cumhur-u Müminin'in kabul etmediği bir şeyin gazeteyle ilanı milleti dalalete davettir, hukuku ümmete tecavüzdür. Bir adamın hukukuna tecavüze cevazı kanuni olmadığı halde koca bir milletin belki alemi İslam'ın hukukuna hangi cesarete binaen tecavüz ediyorsun? Ağzını kapat.